ya eyyüha الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya eyyüha الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطيع الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فإن استقر حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار قارئ الله عز وجل نصيده س بلى إن konumu dinde ve hidayette sebat etmenin önemi ve ne yaptığımız takdirde Allah'ın dininde sebat edebileceğimize dair maddelere ayıracağım önce konuşmamı iki bölüme ayıracağım birinci bölümde dinde sebat etmek niye önemlidir bunu anlatacağım ikinci bölümde ise yedi madde halinde dinde ne yaptığımız takdirde hangi etkenlere hangi amillere yapıştığımız takdirde Allah'ın dininde sebat edebileceğimize dair inşallah konuşacağım öncelikle kardeşler hidayet Allah Azze ve Celle'nin bir insana verebileceği en büyük nimettir hele özellikle bizim gibi cahiliyenin en koyu döneminde yaşayan insanları akın akın milyonlarca şirk ehlinin arasında tevhidi bulması tevhide hidayet olması Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizde bir ömür alnımızı secdeden kaldırmadan şükretsek şükrünü eda, eda edemeyeceğimiz nimetlerindendir lakin Hidayet olmak tek başına yeterli değildir abiler. Çünkü Allah azze ve celle bize sadece hidayetlen olun demiyor. Aynı zamanda hidayet üzerine can verin. Sadece Müslümanlar olaraktan öğütlüyor. Bakın biraz önce bir ayet okudum. Peygamber Aleyhissalatu vesselam her hutbesinde bu ayeti mutlaka okurdu. Ne gibi bu ayet? Ya iman edenler. Allah'tan layık olduğu şekilde korkun Allah'tan hakkıyla korkun ve sadece Müslümanlar olaraktan can verin diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Allah bizden istediğini bize iletmiş olduğu ayet budur öyleyse bizler Müslüman olduk yetmedi vazifemiz bitmedi bir de İslam üzere can vermemiz gerekir şimdi burada şöyle bir soru sormak istiyorum ben abiler insanlık tarihi boyunca hilayet bulan insanlar veya hidayet bulduktan sonra hidayet üzerinde sebat eden insanların oranı nedir? Bu soruyu Allah'a soralım, bu soruyu Rasulüne soralım, bunun cevabını alalım. Göreceksiniz ki insanlık tarihinde öncelikle hidayet bulan insanların sayısı çok azdır. Sonra hidayet bulan bu azınlığın arasında son nefesine kadar istikamet üzere kalan, hidayet üzere kalan insanların sayısı çok azdır. Bakın Allah Azze ve Celle, Müslümanlar Mekkeli müşriklerin çokluğuna, yeryüzünün hepsinin kafir olduğuna bakıp bazen üzülüyorlardı. Neden diyorlardı bu kadar insan, fazla insan kafir de çok az insan Müslüman diye Allah Azze ve Celle dedi ki وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاوَّلِينَ Kasem olsun ki öncekilerin de çoğu sapıtmıştı. Bu sadece Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine has bir durum değildir. Sizden önceki insanların da çoğunluğu müşrikti, çoğunluğu Müslüman değildi. Azınlık olan insanlar müslümandı diye. Başka bir ayette Allah yine sahabeyi teselli ederken diyor ki: "Ve ma vecedna bi aksarihim min ahdin ve in Biz onların çoğunu sözlerine bağlı bulamadık. Allah'a verdikleri söz üzerine sebat etmediler. Biz onların birçoğunu fasıklar olarak gördük. Allah'ın taatinden çıkan Allah'a verdikleri sözü bozan insanlar olaraktan gördük. Allah azze ve celle başka bir ayette diyor ki وَلَقَدْ ذَرَعْنَا min كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ ins". Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık diyor Allah azze ve celle. Adeta insanların çoğunun cehenneme gideceğini bize haber veriyor. Zaten peygamberimiz de bunu tasdik ediyor. İmam Bukhari'nin Ebu Sa'id bin Al-Khudri'den rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki kıyamet gününde Allah azze ve celle diyecek ki: "Ya Adem, ey Adem." Adem Aleyhisselam diyecek ki: ve sa'deyk vel Ey Allah'ım, sana icabet ettim. icabet adına icabet ettim. Hayır senin elindedir. Ne istiyorsun benden? "Akhrij ba'sa'n." Ateş topluluğunu çıkar zilletinden diyecek Allah azze ve celle. Kim ateşe girecekse onları ayır. Adem Aleyhisselam şaşıracak. "Ve ma ba'su'n nar diyecek. Ateşin ehli kimdir? Min kulli elfin kis amil edin kis Her bin kişiden 999'unu çıkar diyecek Allah Azze ve Celle. Ateş için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: Faza khein taşibu sığir, ve tadagu kullu zati hamil hamla ve tan nasa sukara, vmahum bi sukara. Ve lakin âzab şiddet. İşte o an, bebeklerin yaşlanacağı andır. İşte o an, hamile kadınların çocuklarını düşürecekleri andır. İşte o an sarhoş olmadıkları halde senin insanları sarhoş mu gibi göreceğin andır ve Laikin Allah'ın azabı şiddetir diye bu Had suresinin girişindeki bir ayet kerimedir Demek ki ne zaman bu vakı olacak? Çocuklar yaşlanacak, anneler çocuklarını düşürecek, insanlar sarhoş gibi ortalıkta gezecekler. Ne zaman ki Allah Adem aleyhisselam'a ateşin ateş efendini çıkar dediğinde her bin tane insandan 999'u çıktığında. Bukhari ve Müslüm, Abdullah ibni Mes'ud'dan şöyle bir hadisi var ediyorlar. Diyorlar ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün ashabına sordu. Dedi ki, اتردون ان تكونوا ربعا اهل الجنة Cennet ehlinin dörtte biri olmayı ister misin? Sahabe dedi ki, evet ey Allah'ın Resulü. Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrar sordu. اتردون e en تكونوا ثلثة ahlil الجنة Cennet ehlinin üçte biri olmayı ister misiniz? Evet ey Allahın Resulü'' dediler. Anta douna anta kunu nefs ve ehli cennet. Cennet ehlinin yarısı olmayı ister misiniz? dedi Peygamberimiz. Evet dediler. Ve Allah'ın Efsun Muhammed'in biyedi. İni ile arju anta kununuz ve ehli cennet. Nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki ben sizin cennet ehlinin yarısı olacağınızı umut ediyorum sonra Peygamberimiz dedi ki onlara bakın buraya dikkat edin ağabeyler وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرت البيضاء في جلد سوبي الأسوات sizin şirk ehli içerisindeki durumunuz beyaz öküzdeki siyah kıl gibidir beyaz öküzde siyah kıl olur mu beyaz öküzde siyah kıl olmaz yani Peygamber siz o kadar az olacaksınız ki diyor şirk göre kıyamet gününde bütün insanlar toplanacaklar İlk insandan son insana kadar şirk ehli bir tarafa ayrılacak İslam ehli bir tarafa ayrılacak şirk ehli o kadar fazla olacak ki İslam ehli siyah öküzdeki beyaz kıl gibi az olacaklar onların içinde ve bu az olanlar da cennetin yarısını oluşturacaklar yani artık cennet ehlinin sayısıyla cehennem ehlinin sayısını şimdi böyle olunca kardeşler bu zaten bu buraya kadar anlattıklarım insanların çoğunun hidayeti bulamadıklarını hidayeti bulan insanların da bundan sonra anlatacağım hidayet üzerinde sebat edem edemediklerini göreceksiniz şimdi örneğin Allah ve Fetih suresini indirdiği zaman Fetih suresinde dedi ki Rabbimiz peygambere sen insanların fevç fevç İslam'a gireceğini göreceksin hatta bu sure indiği zaman sahabenin fakir olanları peygamberimizin vefat edeceğini anladılar yani demek fevç fevç insanlar İslam'a girecekse Muhammed aleyhisselatü vassala vazifesini yerine getirdi diye. Peygamberimiz ne dedi biliyor musunuz? Ebu ile rivayet ediyor, hakimi müstehdereinde onlar füüç 3 İslam'a girdikleri gibi füüç füüç İslam'dan çıkacaklar dedi. Ve gerçekten Peygamber aleyhisselatü vassalamın mübarek cesedi daha sokmadan Arapların yüzde 98'ine yakını irtidat ettiler. Arapların yüzde 98'ine yakını irtidat ettiler. Öyleyse kardeşler. Burada bizim şu soruyu sormamız lazım. Biz de Allah'ın idâet ettikleri kullarındanız <gülüyor> ve bizim de umudumuz kıyamet gününde Allah'ın karşısına Müslümanlar olaraktan çıkmaktır. Peki ne yaptığımız takdirde bu çoğunluğun hükmünde olmayacağız da kurtulanlardan olacağız inşallah. 7 madde halinde Kur'an'dan ve sünnetten e, özetlediğim şeyleri inşallah sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umuyorum ki Rabbim evvela beni bundan faydalandırır sonra da sizleri faydalandırır. Bir, Sürekli Allahu ve Celle'ye dua edeceğiz abiler. Sürekli Allah Azze ve Celle'ye dua edeceğiz. Niye? Çünkü hidayetin sahibi Allah'tır. Ve eğer Müslüman Allah'ın yanındakini umuyorsa, Allah'ın yanındakini elde etmek istiyorsa, öylese hidayetin sahibine yönelecek. Acziyetini ve fakrını Allah'a Teala ve Celle'ye dile getirecek ve Allah Teala ve Celle'den onu dini üzere sabit kılmasını dileyecek. Bakın Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de dinde rasih olan Ayakları yere sarılan basan kullarını anlatırken diyor ki onlar Allah'a şöyle dua ederler. Rabbena la tuziq kulubena ba'de ibhedaytana ve hablana min ladunke rahme innaka entel vehhab. Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme. İmam Müslim rivayet ediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki inna kulube bani adem بَيْنَ إِسْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ İnsanoğlunun kalbi Allah'ın parmaklarının iki tanesinin arasındadır. bu كَيْفَ yaşar. Allah dilediği gibi evrir dilediği gibi çevirir. Yani istediği kul, kulu hidayet eder, istediği kulun ayarını kaydırır. Sonra aleyhisselam vesselam diyor ki اللهم يَا مُصَرِّفَ kulub, صَرِّف قُلُوبَنَا ala تَعَتِكَ Ey kalpleri evren ve çeviren Rabbim kalplerimizi taatın üzerine sabit kıl diye. Bir gün aleyhissalatu vesselam Şeddad İbni Yevus sahabeden Şeddad İbni Yevus'u karşısına alıyor diyor ki Ey Şeddad sen eğer bir gün insanların altın ve gümüşü biriktirdiğini görürsen sen o zaman şu kelimeleri biriktir yani insanlar hazine olarak para saklıyorlar sen para toplama sen benim sana öğreteceğim bu kelimeleri bir hazine gibi sakla nedir onlar? Allahümme inni et'el'uke s-sebâta fil emr <gülüyor> Ben işlerimde senden sebat istiyorum. Vel azimete fi'rruşt, ruşt olan, olgunluk olan, hayırlıma olan işlerde azime ehli olmayı istiyorum. Ve es'eluke min mucibat rahmetike ve Senin rahmetini gerektirecek şeyleri istiyorum ve senin affını istiyorum diye Allahu dua etti. Bakın kardeşler ben bir kitap okuyordum. Cezaevindeyken Neş ulamasının büyüklerinden Şeyh Abdullah Abdüllatif İbn Abdurrahman ibn Hasan o dönem yaşayan tahuddlardan belanlardan birine reddiye veriyor. Kitabın mukaddimesinde adamın ilmini övüyor. Bu adam diyor alet ilimlerinde, nahiv ilimlerinde, akıl aklı ilimlerde çok ileri boyutta bir adamdır. Tefsiri bilir, hadisi bilir. Şimdi adamı övdükten sonra diyor muhtemelen senin kafan karışmıştır. Peki böyle bir adam nasıl dinin en açık meselesinde ayağı kayabilir? Nasıl sapıtabilir? Diyor ki şeyh işte bu ve bunun benzerleri. Hiçbir gün ellerini açıp Allah'a yalvarmadılar. Ya Rabbi bizi hidayet et. Bize doğruyu göster diye fakırlarını, ihtiyaçlarını, zilletlerini Allah'a arz etmediler. Kardeşler sakın. Ha, dua etmemek suretiyle Allah'a karşı büyüklenen mütekebir insanlardan olmayalım. Çünkü Allah'ın kulları iki kısımdır. Ya mütevazidiler veya hırda mütekebirdirler. El mutekebbir olan kibrin hepsini kendinde bulunduran Allah'a karşı kibir olmaz. Allah'a karşı kibirin alameti nedir? Kulun dua etmek etmesidir. Bir kul eğer Allah'a dua etmeyip Allah'a dua edip bütün isteklerini ve ihtiyaçlarını Rabbinden istemiyorsa ki dinde sebat etmek en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Emin olun ki kardeşler okul Allah'a karşı tekebbür etmiştir. Onun için birinci olaraktan kendime ve size tavsiyem sürekli Allah'a dua edin ve Allah'tan sebat isteyin. İkincisi kardeşler Kur'an'a ve sünnete dört elle yapışın. Kur'an'a ve sünnete dört elle yapışın. Özellikle Kur'an'ı ele alacak olursam Kur'an-ı Kerim'in bir insanın ayaklarını sabit kılma yönünden Kur'an'dan daha etkili bir ilaç yoktur. Allah Teala Furkan Suresi'nde diyor ki: "Vekale'llezina kferu leule unzila ileyye'l-Kur'an cumleten vahide. Ve kalle'llezina kferu leule unzila alayhi'l-Kur'an cumleten vahide." Kafirler dediler ki: Keşke bu Kur'an Muhammed'e bir kerede inseydi diye. Niye böyle parça parça iniyor? Allah azze ve celle dedi ki: "Kezalik lerni <gülüyor> thabbit bihi fu'adak ve rattelnahu tertila." "Bisin kalbini onunla sabit kılalım diye biz bu Kur'an'ı parça parça indirdik diye. "La yetuneka bimeslin illa ji'nak bil hakku ve ahsana tafsira." O sana hangi şüpheyi getirirse getirsin onlar senin kafanı karıştırmak için hangi misali getirirse getirsin biz sana hak olan ve tefsiri daha güzel olan, daha açık olan bir kelâmı mutlaka getirmişizdir diye. Furkan suresindeki bu iki ayet kelimeyi düşündüğümüzde şunu görüyoruz kardeşler. Karşımızdaki ayaklarımızı kaydırmak isteyen, kafalarımızı bulandırıp sebatımızı bozmak isteyen insanların elinde ne kadar kuvvetli şüpheler olursa olsun bir Müslüman eğer dört elle Allah'ın iziyle Kur'an-ı Kerim'e yapışırsa Kur'an-ı Kerim Müslümanın ayağını sabit kılar. Nasıl Kur'an-ı Kerim Müslümanın ayağını sabit kılar? Çünkü Allah'ın en kuvvetli hüccetleri Kur'an'dadır. Ve insanların kafasını karıştıracak müteşabihlerin cevabı yani muhkem olan bütün nasların cevabı aynı şekilde Kur'an'dadır. Bakın kardeşler. Allah Azze ve Celle bir ayet indiriyor. Diyor ki يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ la taqnatu min الرَّحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye Allah اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder Abdullah İbn Ömer diyor ki Biz bu ayet-i duyduğumuz zaman kafamız karıştı Biz dedik ki madem Allah bütün günahları affeder Öyleyse Allah müşrikleri de affeder Öyleyse Allah kendisine şirk koşanı da affeder diye Allah azze ve celle hakkında ayet indirdi Dedi ki إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا ve yerer madunun zalik يَشَاءُ yasha Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez Allah şirkin dışında kalan günahları affeder Kimi sahabe ne yapmış oldu Bu ayet-i kerimeyle kafalarında oluşmuş olan şüpheyi bertaraf ettiler Şimdi sen de Allah'ın izliyle Kur'an'ın muhkem ayetlerine yapışırsan Kur'an'ın muhkem ayetleri yolunu belirlerse karşındaki insan sana ne şüphe getirirse getirsin sen muhkem naslarına döneceksin diyeceksin ki Allah kendisine şir koşulmasını affetmez. Kur'an-ı Kerim'de özellikle insanın sabit kalmasını sağlayan ayetler peygamberlerin kıssalarını, kıssalarını zikredildiği ayetlerdir. Eğer Kur'an okuyacaksanız üzerinde tefekkür ederek, üzerinde tedebbür ederek peygamberlerin kıssalarını okuyun. Çünkü Allah az önce laayet-i kerimede diyor ki: "Ve kullen naqsu aleyke min enba'ir <gülüyor> rusul, ma nuthbitu bihi fuadak." Sana Kıssa ettiğimiz, sana vahy ettiğimiz bütün bu peygamberlerin kıssaları senin kalbini sağlamlaştırmak içindir. Kur'an kıssalarıyla Allah sahabenin kalplerini sağlamlaştırdı. Diyeceksiniz ki Kur'an kıssaları bizim kalplerimizi nasıl sabit kılacak? Şöyle kardeşler, bir insanın hidayetten satmasının en büyük nedeni ikidir. Ya şüpheler insana arz olur, veya da şehvetler insana arz olur. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Müslim'in Huzeyfe'den rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: "Tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan." Fitneler kalbe bir hasırın çizgileri gibi çizgi çizgi arz olunur. Ne diyor yani? Allah sürekli Müslümanları imtihan eder. "Ve Bazen hayırla, bazen şerrle imtihan ederiz diyor. Müslüman, muhakkak bir surete oluyor. İşte bu Bazen şehvet cinsinden şeyler, para, kadın, kardeşimizin ayette okuduğu gibi kantar kantar altınlar, atlar günümüzde arabalar insanların ayağını kaydırıyor. Bazen de insanların ayağını şüpheler kaydırıyor. Batıl ehlinin, tuğyan ehlinin, Müslümanların akıllarını karıştırmak için Kur'an'dan ve sünnetten ortaya atmış oldukları fakat zandan ve hakikaten hiçbir şey ifade etmeyen şeyler Estağfurullah, zan olup da hakikatten hiçbir şey ifade etmeyen şeyler Müslümanların kafalarını karıştırabiliyor. Mesela kardeşler, biliyorsunuz bugün günümüzde en fazla karşılaştığımız imtihanlar ve bu imtihanlardan sonra insanların ayağının kaydığı şeylerden bir tanesi diyelim ki cezavi imtihanidir. Dünyanın dört bir tarafında hocalar, ilim talebeleri, davetçiler cezaevi ile imtihan oluyorlar. Cezaevinden çıktıktan sonra cezavine girmeden önce söylediklerinin hepsini değiştiriyorlar. Oysa bu adamlar Kur'an'da Allah'ın anlatmış olduğu Yusuf kıssasına yapışıp Yusuf'un kıssasıyla kendilerini koruma altına almış olsalardı emin olun ki Allah sahabenin ayaklarını Abdülmuttalip oğullarının mahallesinde hapsedirdiklerinde bu sureyle sabit kıldığı gibi Allah Azze ve Celle onların da sabit kılacaktı. Bakın genelde insanlar cezaevine girdikleri zaman kardeşler hani Allah ayeti i diyor ya وَلَا يُنَبِّيُكَ مِسْتُ حَبِيرٌ bilen gibisi sana anlatmaz yani bildiğim bir şeyi anlatıyorum size Şeytan dört bir koldan insana yanaşır. İnsanlara anlattıklarını sana sorgulatır, akideni sana sorgulatır, kardeşlerini sana sorgulatır, sorgulatır da sorgulatır. Fakat onun bir gayesi vardır, senin ayağını kaydırmaktır. Ve bakın bugün dünyada mesela Ömer Abdurrahman'ın cemaatini biliyorsunuz. İslam için 20 sene, 22 sene Mısır gibi cehennemin dünyaya indirilmiş halinde zindan yattılar. Fakat zindandan çıktıktan sonra parti kurdular. Yani yıllarca küfür dedikleri, insanları tekfir ettikleri şeyi uğruna 20 sene bedel ödediler. En ağır işkencelere, cehennemde görülecek işkenceleri dünyada gördüler. Fakat cezaevinden çıktıktan sonra parti kurdular. Niye kardeşler? Çünkü bu insanlar orada şeytanın vesveselerine kulak verdiler. Veya Türkiye'de de benzer cemaatler var, şeytanın vesveselerine kulak verdiler. Kendilerini Kur'an kıssalarıyla koruma altına almadılar. Ve Allah azze ve celle onların ayaklarını kaydırdı, o kadar çekmiş oldukları çileler daha ahiret gelmeden dünyadayken heva olup gitti. Bazen insan kardeşler iyi bir davetçi olabilir, iyi bir ilim adamı olabilir fakat yanındaki insanlar iyi insanlar olmazlar. Allah azze ve celle onu bununla imtihan eder. Duyarız ki falanca hoca daveti terk etmiş, müslümanları bırakmış sebep bu müslümanlardan adam olmaz demiş. Doğru olabilir. Allah azze ve celle onu gerçekten kötü insanlarla imtihan etmiş olabilir. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okusa, Musa'nın çektiği eziyetleri görse ve buna rağmen Allah'ın ona yüklemiş olduğu vazifeden geri adım atmadığını görse Allah'ın izniyle Kur'an kıssası onu koruyacaktı. Bazen duyuyoruz mesela Müslümanın biri zengin olmuş, mal kazanmış, bütün Müslümanları terk etmiş, mal onun ayağını kaydırmış. Veya evlenmiş veya genç bir arkadaşınız bir kıza aşık olmuş Kadın onun ayağını kaydırmış. Bunlar eğer Süleyman aleyhisselamın kıssasını okusalardı mülkle beraber nasıl davranılması gerektiğini görselerdi emin olur ki ayakları kaymayacaktı. Veya Yusuf aleyhisselamın iffetini ve kıssasını okumuş olsalardı ayakları kaymayacaktı. Onun için kardeşler Kur'an kıssalarında bir Müslümanın karşılaşabileceği her türlü imtihan vardır. Eğer insan bunları güzel bir şekilde özümser güzel bir şekilde idrak ederse Allah'ın izniyle Rabbim sahabe topluluğunun kalplerini bu kısalarla sabit kıldığı gibi bizlerin de veyahut da bu kısaları okuyan insanların da kalbini sabit kılacaktır. Üçüncüsü kardeşler sabit kalabilmek için salih olan insanlarla aynı meclisleri paylaşmak gerekir. Dostluk kurduğumuz, arkasından gittiğimiz insanların salih olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü kardeşler sosyal bir kaide vardır. Herkes kendi içerisinde bulunduğu toplumun adamıdır. Eğer içinde bulunmuş olduğunuz topluluk, sağlam, Allah'ın emirlerine değer veren, Allah'ın emirlerini tazim eden insanlarsa siz de böyle insanlar olursunuz. <gülüyor> Fakat siz gevşek, kendi maslahatlarını, Allah'ın dininin maslahatlarının önüne alan, korkak, her sesi üzerine bir şimşek zanneden insanlarla beraber olursanız, sizin Allah'ın dini üzerinde sebat etmeniz mümkün olmaz. النبي عليه الصلاة والسلام، بالحديث الشريف هذا الحديث أبو مسالع شارن الحديث متفق عليه. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير أي arkadaş، أي رفيق له، كترفقيق ميسالي مسك taşıyıcısı ile delici götürücüsünün misali gibidir. فحامل المسك إما أن وإما أن تتاع منه وإما أن تجد منه ريحة Güzel koku taşıyan insan ya sana o kokusundan verir ya sen ondan satın alırsın veya ondan güzel koku bulursun. ولا فيخلك إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة. Demiş ki ise ya senin elbiseni yıkar veya sen ondan kötü koku alırsın. Ne anlatıyor burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam şunu anlatıyor. Diyor ki Sakın arkadaşlık ettiğim insan beni etkilemez diye düşünme. Salih insanlarla beraber olur, salih insanlarla vakit geçirirsen mutlaka ya onlar kendi salahlarından ve takvalarından sana verirler. Ya sen zorla onlardan bir şey alırsın, onları kendine örnek alırsın. Hiçbir şey yapamasa salihliği ve takvayı tanımış olursun, onlardan güzel kokuyu görmüş olursun. Kötü insana gelince, falanca arkadaşın kötüdür, falanca arkadaşım korkaktır. Allah'ın emirlerine ve şiarlarına değer vermez ama bana Allah'ın iziyle zarar vermez dersen diyor Allahü Vesselam. Ya sen elbiseni yakar yani Allah'a karşı koruma kalkanını dener veya o da sen kötülüğe kötülüğü kanıksarsın kötülüğe alışırsın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hamad Ebu Dawud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: Al mar'u ala dini khalilihi fal yanzur <gülüyor> ahadukum ilaman Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizden biri baksın kimi dost ediniyor kendine. Şimdi kardeşler, bu, bu benim anlattığımız şuna delil alabilirsiniz. Yani ben günlük hayatta kendime bir arkadaş seçerken demek ki çok dikkatli olmalıymışım. Dikkatli olmadığım takdirde arkadaşım beni cehenneme götürebilir. Bence şöyle çemberi biraz daha genişletelim. Tabi olduğumuz insanlara, beraber olduğumuz cemaatlere bunu tatbik edelim. Bakın kardeşler, Allah Azze ve Celle müslümanları sürekli imtihan ediyor zorlukla, mallardan eksiltmekle, canlardan eksiltmekle Allah azze ve celle imtihan ediyor ve topluluklar her zaman başında olan insana bakarlar. Eğer başlarında olan insan dik durup istikamet üzere imtihanını atlatırsa geriden gelen insanlar da Allah'ın izniyle imtihanlarında dik dururlar. Fakat tabi olduğumuz insanlar korkak olur, kendi maslahatlarını önceler bana 365 gün hapis yatmayayım diye Allah'ın dinine 365 takla attıran cinsten adamlar olurlarsa emin olun geriden gelen insanlar da aynı şekilde Allah'ın dininde de sebat etmeyen her gördüğü zorlukta bırakıp kaçan insanlar olurlar. Bakın kardeşlerim Ali İbnül Medine İmam Bukhari'nin kocasıdır tarihe not düşecek şöyle bir söz söylüyor diyor ki Allah bu ümmeti ridde gününde Ebu Bekir korudu Kur'an mahluktur fitnesinde ise Ahmet korudu diye. Yani ümmet hepsi kafaları karışmış. İlk defa Peygamberimiz vefat etmiş ve Peygamberimizin akabinde bazı insanlar İslam'ın emirlerini reddetmişler. İslam devletine karşı silah çekmişler. Sahabenin de kafası karışmış bunlar La ilahe illallah diyorlar. Bunlar bizim gibi namaz kılıyorlar. Peygamberin elinde iman ettiler. Sahabenin bu fitnede ayaklarını, ayaklarını sabit kılan şey nedir? Ebu Bekir'in dik duruşudur. Eğer bu Bekir dediler seninle beraber savaşmazsan ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ailemle beraber savaşacağım dedi. Ailenin hemen edersek dedi Ömer tek başıma savaşacağım dedi. Kılıcını elinden alırsak dedi elime taş alacağım, taş fırlatacağım düşmanlarıma dedi. İmam Ahmet mihne gününde cezaevinde artık Cezafın ağırlığı üzerine çökmüş, e kırbaç, artık kırbaç şeyine dayanamıyor. Ebu Caferul Enbali isminde bir adam İmam Ahmed'e geldi. İmam Ahmed de düşünüyor artık. Ruhsatı alsam mı? Acaba azimeti terk etsem mi diye. Ey Ahmet dedi sen bir imamsın. Ve şu görmüş olduğun insanların hepsi senin sözünü dinliyorlar. Eğer sen bugün Allah'ın dininde sebat edersen bütün bir ümmet sebat edecek. Eğer sen bugün Allah'ı razı etmeyecek bir söz söylersen bütün bir ümmeti arkandan sapıtacaksın. Kardeşler, alim, davetçi, ilim talebesi basit bir insan değildir. Allah'ın emanetini omuzlarına almış olan insanlardır. Kimlerin peşinden gittiğinize dikkat edin. Peşinden gittiğiniz adamlar bu davanın ehli olan, yüklenmiş olduğu emanetin bilincinde olan insanlar olursa Allah'ın izniyle Rabbim onların bereketiyle sizlerin de ayaklarınızı sabit kılar. Hiçbir şey olmasa onları kendinize örnek alırsınız. Fakat peşinden gittiğiniz adamlar, Allah muhafaza, korkak, erkeklik tabiatından uzak, yüklenmiş olduğu emanetin bilincinde olmayan insanlar olursa onlar kendi ayaklarını kaydırdıkları gibi hiç farkında olmadan sizin ayaklarınızı da kaydırırlar, Allah muhafaza. Mesela bir örnek vereyim buna, daha böyle pratikleşmiş olsun kardeşler. Biliyorsunuz Türkiye'de tevlidi hareket çok geç başladı diğer İslam ülkelerine nisbetle, yani kendini İslam'a ismet eden ülkeler diyelim. O ülkelere nisbetle çok geç başladı. Tevhid insanların arasında yayılmaya başlayınca iki şey tevhid davetini sabote etti. Birincisi İran'da 79'da vuku bulan işte artık Fars devrimi mi diyelim? Ne derseniz deyin yani İslam devrimi dışındaki her ismi hak eden bir devrim olduğu İran'da. Bu tevhidi uyanışı baltaladı. Çünkü ümmeti tevhidi bir çizgiden mezhebi bir çizgiye kaydırdı. Rafizi, şii kendi geçmişine düşman bir çizgiye kaydırdı, İkincisi ise tevhid, tevhidi Müslümanların arasında particilik fitnesi başladı. Yani birileri dediler ki biz bu şekilde sonuç elde edemeyiz. Yani biz bir şeyler yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz, daha sonra Müslümanlar hapsediliyorlar, zindana atılıyorlar. Biz hiçbir şey yapamıyoruz, biz ne yapacağız? Önce kafirleşeceğiz, demokrasi üzerine and içeceğiz, parti kuracağız. Ondan sonra da şeriatı getireceğiz Allah'ın izniyle dediler. Böyle bir şey yaptılar. Bugün en fazla Müslümanların bana sorduğu sorulardan bir tanesi şudur. Hocam, falanca cemaat zamanında bizim gibi düşünen insanlardı. Fakat bugün AK Parti'nin gençlik kolları gibi çalışıyor. Veya işte AK Parti'ye oy topluyor, örnek veriyorum. Nasıl bu insanlar bu hale geldiler diye. Çünkü kardeşler bu fikneler huku bulduğunda bunların başlarında bulunan, peşine düştükleri, ilim adamı dedikleri adamlar Allah'ın onlara yüklediği emanetin hakkını verip hakkı beyan etmediler sukut ettiler, lafı yuvarladılar, Allah'ın hükmünü söyleyemediler kimisi çoğunluğun tepkisini almak istemedi kimisi eskiden arkadaş olduğu insanlar bu yola girdiği için onlarla karşı karşıya gelmek istemedi kimisi işin ucunun kendine dokunacağını, bir gün bu adamların iktidar olabileceğini ve iktidar olduktan sonra kendisinden intikam alabileceklerini düşündü Allah'ın hükümlerini dinlendirmediler 5-10 sene içerisinde bu olaya karşı olanların da partici olduklarını gördük onun için kardeşler başta olan insanlar çok önemlidir başta olan insanlar eğer Allah'ın onlara yüklenmiş olduğu emanetin bilincinde hareket ederlerse dediğim gibi geriden gelen insanlar da bunu yaparlar fakat baştakilerde böyle bir anlayış böyle bir ciddiyet yok ise hesap gününden Allah'tan korkmuyorlarsa hem kendilerini helak ederler hem de peşlerinden giden insanları helak ederler onun için üçüncü maddemiz peşine tabi olduğumuz arkadaşlık yaptığımız, intisap ettiğimiz cemaati hepimiz gözden geçirelim bakalım gerçekten zikretmiş olduğumuz bu emaneti hakkıyla omuzlayacak insanlarsa baş göz üstünde her şeyimizle çalışalım her şeyimizi feda edelim fakat böyle değilse gemi batmadan önce kendimizi kurtaralım içinde Sağlam bir şekilde Allah'a kulluk yapabileceğimiz başka gemiler arayalım kendimize Dördüncüsü ise kardeşler Şüpheden ve şüphe ehlinden uzak durmak Şüpheden ve şüphe ehlinden uzak durmak Özellikle kardeşler Bu madde Müslümanların arasında hususen de kadınlarımızın ve gençlerimizin arasında Çok fazla yaygınlaştığı için Yani buna hususen dikkat etmenizi istiyorum Şüpheden ve şüphe elinden uzak durmak. Kardeşler Allah Teala ve Celle ve onun peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında şüphe yayan insanlara karşı Müslümanların nasıl tavır alması gerektiğini belirtmiştir. Allah Teala diyor ki: "İza ra'eyte'llezine yahudun fi ayatina fa'irid anhum." Ey Muhammed, sen bizim ayetlerimize dalıp bizim ayetlerimiz hakkında ileri gelip konuşanları gördüğün zaman Onlardan yüz çevir. Bakın bu ifadeye dikkat edin kardeşler. Onlarla otur, onlarla tartış, onların şüphelerini izah etmemiyor Allah Azze ve Celle. Sen Allah'ın ayetlerini yerli yerinde kullanmayan, Allah'ın ayetlerinden hüküm çıkarmak, Allah'ın ayetleriyle amel etmek için değil, sadece insanların kafasını karıştırmak için Allah'ın ayetlerinde konuşanları görürsen diyor Peygamber'e onlardan yüz çevir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da imam Bukhari ile Müslüman. Aşağı annemizden naklettiği bir hadiste ümmetine aynısını söylüyor. Diyor ki: "İza raeytumullezine yetebuun ma teşabeha minhu feolaykellezine semahumullah fahzaruhum." Siz Allah'ın ayetlerinden müteşabih olanın peşine düşenleri gördüğünüzde bunlar Allah'ın isimlendirdiği insanlardır. Aman ha onlardan sakının diyor peygamber vesselam. Allah Rasulüne dedi ki yüz çevir. Resulü bize dedi ki, aman ha sakın! Peki müteşabih nedir kardeşler? Müteşabih Kur'an'dan olup hükmü açık olmayan, birden fazla manaya gelebilecek olan ve insanların kafasını karıştıracak olan ayetlerdir. Allah Kur'an'da böyle ayetler de indirmiştir. هو الذي انزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخرى müteşabihat O Allah sana kitabı indirdi. Kitabın bazı ayetleri vardır ki muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Kitabın çoğunluğudur. Bazısı ise müteşabihtir. Bazısı ise müteşabihtir. Kafaları karıştırır. insanları şüpheye düşürür. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde eğrilik olanlara gelince فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ <مِن> Ondan müteşabih olanın peşine düşerler. Bir insan Kur'an'ın muhkem ayetlerini terk ediyor da Kur'an'ı Kerim'in müteşâbih ayetlerinin peşine düşüyorsa bu kalbinde eğililik olan bir insandır <gülüyor> ve Allah insanları imtihan etmek için de Kur'an'ı Kerim'de böyle ayetler indirmiştir kardeşler. Mesela adamın biri toplulukları karşısına alıyor diyor ki Allah ayette buyurdu ki وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِنَ التَّهْلُكَ kendi ellerinizle kendinize ateşe atmayınız diye okuduğu ayet midir? okuduğu ayettir e bugün diyor Allah yolunda cihad etmeye kalkarsanız kafirler müslümanların karşısında çok güçlü oldukları için kendi elinizle kendinize ateşe atmış oluyorsunuz zaten ne yapalım peki? bu ayete göre kendi elinizle kendimizi ateşe atmayalım E, Allah yolunda cihadı terk edelim adamın okumuş olduğu şey ayettir fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın müslümanlara cihadı emrettiği Yüzlerce ayet vardır. Bu yüzlerce ayet muhkem olan ayetlerdir. Fakat bu bir tane ayet müteşabih olan ayettir. Kişi bu müteşabih ayetle sizin kafanızı karıştırabilir. Mesela adam der ki Allah ayeti kerimede diyor ki <gülüyor> Rabbimiz hata edersek veya unutursak bizi yargılama. Bu ayet midir? Ayettir. Biri hataen Allah'a koşarsa Allah onu yargılamaz. Niye? Çünkü Allah diyor eğer hata edersek bizi bundan sorumlu tutma. Peygamber de Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste diyor ki Allah dedi ki tamam sizin duanızı kabul ettim. Kafanız karışabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette Allah şirki affetmeyeceğini, Müşriye cenneti haram kıldığını, müşriğin ahirette yerinin olmadığını, müşriğin Allah'ın gazabına ve lanetine müstahap olduğunu anlatıyor. Adam muhkem olan bu ayetlerin hepsini terk eder. Kuran-ı Kerim'den bir tane ayet söyler size. Müteşabih olan, şüphe olan bununla sizin kafanızı karıştırır. Peygamber bize ne söyledi kardeşler? Müteşabih ile ilgilenen insanlardan uzak durun. ruhum dedi. Onları bırakın. Nusru'nun rivayet ettiği başka bir hadiste diyor ki سَيَكُونُوا اُنَاسٌ ihaddisunakum ma lam tasma'u ve la ve Öyle insanlar olacak ki ne sizin ne de babalarınızın duymadığı şeyleri anlatacaklar size. Yani tevhidin dışında, sünnetin dışında, İslam dininde herkesin bildiği ortak şeyleri bırakacaklar. Kimsenin bilmediği şeyleri anlatacaklar. <gülüyor> Aman ha bu adamlardan uzak durun diyor Ali Aleyhisselam. <feyyâkum> ve iyyahum diyor. Bakın kardeşler Geçenlerde bir mecliseydim, bir tane Müslüman bana soru soruyor. Hocam diyor, falanca adamı tanır mısınız? Tanırım diyorum abi. Gülüyor Müslüman, falanca dersinde diyor adam böyle böyle diyor ya, hiç diyor ilim adamı veya alim bu sözü söyler mi? Aradan beş dakika geçiyor, hocam falanca adamı tanıyor musunuz? Tanırım diyorum, duymuşluğum vardı. Ya diyor, hocam adam falanca falanca kitabında böyle diyor ya, falan böylece şey olur mu? Aradan beş dakika böyle böyle en son dedim ki mübarek adam Sen Selef imamlarının büyüklerinin dahi korktuğu bir şeye bu ne cüret? Oturmuşsun internet başına Yeryüzüne fitne saçan insanların kafasını karıştıran Şüphe yayan ne kadar adam varsa onları dinliyorsun Hiç mi ayaklarının kayacağından korkmuyorsun? Sen ne zaman Allah'ın ve Rasulünün emrine muhalefet edip de bir adamın iflah olduğunu gördün? Rabbin sana yüz çevir diyor Peygamberin sana sakın onlardan diyor sen gidip oturup bu adamları dinliyorsun, kendince bu adamlarla dalga geçiyorsun veya kendince bu adamlara cevap veriyorsun. Selefin büyük imamları kardeşler, bid'at ehliyle oturmaktan sakınırdı. Abdullah İbni Abbas diyor ki, Abdullah İbni Abbas, sahabenin mürekkebi olan Abdullah İbni Abbas diyor ki, لا تجارس أهل الهوى, هوا ehliyle beraber oturma. فإنها ممرضة للقلب, çünkü o kalbi hastalandıran bir şeydir. Muhammed ibn Sirin bir mecliste otururken adamın biri içeriye gidiyor. Bir şeyler söyleyeceğim diyor. Muhammed ibn Sirin diyor bir kelime bile söylemeyeceksin. Adam bir daha deninden. Adam söyleyeceğim diyor. Muhammed ibn Sirin diyor ya bu adamı çıkarın ya ben bu meclisten çıkacağım. Muhammed ibn Sirin'e diyorlar ey imam sen ki Muhammed ibn Sirin'sin. Yani adam bir kelime söylesen ne olacak diye. Korkarım ki Allah onun eliyle benim kalbime hastalık sokar diyor. Korkarım ki Allah onun eliyle benim kalbime şüphe sokar diye. Adamın biri İmam Malik'e geliyor, isimlere dikkat edin kardeşler. Ey İmam diyor, seninle bir konuyu tartışmak istiyorum. İmam Malik diyor, benim dinimde tartışacağım bir mesele yoktur. E belki diyor, benim delilim vardır. İmam Malik diyor, ben her delilim var diyen adama kulak verseydim. Her gün bir dinle yatıp başka bir dinle kalkmam gerekir diye. Benim dinim cedele ve münazaraya az değildir diyor İmam Malik. Bakın kardeşler bu ismini zikretmiş olduğum ve sünnet kitaplarında yüzlercesini bulacağınız örnekler bunlar hala bizim ilim miraslarında yediğimiz insanlardır. Yani belki bin seneye yakındır ilim adına ortaya yeni bir şey olmamıştır. İnsanlar bu imamların miraslarından istifade ediyorlar. Bu imamlar Hevâ ehliyle oturup konuşmuyorlar. Hevâ ehline kulak vermiyorlar. Maalesef bugün özellikle internetin yani bu teknolojinin bu kadar yayılması hatta herkesin internetinin cebine girmesinden sonra Müslüman her türlü adama kulak veriyor. Her türlü adamı dinliyor. Ve şundan emin olun kardeşler. Allah'a ve Rasulüne mukarefet eden bir insan iflah olmaz. Rabbin sana yüz çevir diyor sen kulak veriyorsun. Peygamberin sana sakın diyor sen gidip adamlarla oturup tartışıyorsun, konuşuyorsun. Allah muhafaza korkulur ki Allah ve günün birinde senin ayaklarını kaydırsın. Dördüncü madde kardeşler, şüphe ehliyle beraber oturmamak, şüphe ehline kulak vermemek dedik. Normalde hani bir ders süresi için olması gereken 40 dakikayı doldurduk ama sizi sıkmadığımı, dikkatli dinlediğinizden yola çıkaraktan sıkmadığımı umuyorum inşallah. Birkaç tane daha madde anlatacağım ondan sonra bitireceğim. Şimdi biliyorsunuz biz çok konuşan insanlarız. Aleyhissalatü vesselam az konuşur öz konuşurdu. Fakat bizim meramımızı anlatma gibi bir sorunumuz olduğu için maalesef uzun uzun cümlelerle ancak kendimizi anlatabiliyoruz. Hakkınızı helal edin inşallah. Beşinci madde abiler Allah'ın vaadine yakinen inanmak. Allah'ın vaadine yakinen inanmak kardeşler bu yol uzun bir yol bu yol uzun bir yol yol o kadar uzun ki bizden sabır ister yol zor bir yol yani Allah'ın dağlara yükleyip dağların kabul etmediği bir yoldan bahsediyoruz dağlara indirseydik sen dağların paramparça olurdu dediği bir davadan bahsediyoruz bu kadar ağır bir yük bu kadar zor büyük ve Müslümandan güç istiyor yolun yolcusu az Yola itibaden eden insan çok az, insanın burada güçlü bir dayanağa ihtiyacı var. Ve bütün bunların yanında da insan aciz, insan zayıf, insan aceleci. En önemli olan insan, aceleci. Bu o kadar zor bir yol ki kardeşler, yeri gelmiş peygamberler dahi yes'e düşmüşler. İnsanlara rehber olması gereken peygamberler yeri gelmiş yes'e düşmüşler. Allah Azze ve Celle diyor ki, hatta اِذَ اَسْتَيْأَسَ الرُّسُولُ ve zannu ennehum kad kudibu jaa'ahum nasruna taki peygamberler de ahi umutsuzluğa düştüler. Artık biz yalanlandık. Bundan sonra kimse bize icabet etmez. Bu yolun sonu gelmez dediler. Allah diyor işte biz orada onlara yardımımızı getirdik. Allah Teala ayet-i kerimede müminlerin durumunu anlatırken diyor ki Em hasibtum en tadkhulu'l cennete welma em hasibtum en tadkhulu'l cennete welma yetikum mesalu'l lazina min qablikum Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden siz cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Ne gelmiş adamların başına? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّةُ Zorluk ve sıkıntı onlara isabet etti. وَزُلزِيلُوا <gülüyor> sarsıldılar. Hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله öyle bir sarsıldılar ki Peygamber ve Peygamber'in yanında iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman? dediler. ألا إن نصر الله Dikkat edin. Allah'ın yardımı yakındır. Şimdi düşünün kardeşler. Peygamberler dahi bu yolun uzunluğundan ve yoruculuğundan ötürü ese düşmüşler, umutsuzluğa düşmüşler. İsenin benim gibi miskin gariban insanlar ne yapsın? Biz umutsuzluğa düşeceğiz, sıkıntıya da düşeceğiz. Bazen kendimize olan güvenimizi de yitireceğiz. Ama ne yapacağız kardeşler? Sahabenin ve Peygamberin yaptığı gibi Allah'ın müminlere olan vaadini hatırlayacağız ve birbirimize hatırlatacağız birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz birbirimizin kalbini harekete geçireceğiz bu şekilde umutsuzluğun ayaklarımızın kaymasına vesile olmasına engel olacağız bakın e, burada kardeşler özellikle şunu hatırlatmak istiyorum sizlere e, biraz önce söylemiş olduğum gibi yani eğer bizim içimizde sürekli bize hakkı tavsiye eden sabrı tavsiye eden Allah'ın vaadine karşı bizi bilinçlendiren kardeşlerimiz olmazsa bu zor davanın altından kalkmamız, sebat etmemiz mümkün değil. Niye? Çünkü sürekli moral bozucular var. Sürekli bize zayıflığımızı, acizliğimizi, kimsesizliğimizi yüzümüze yüzümüze uğran insanlar var. Ve maalesef bu sefihler bizim içimizden olan insanlar. Yani siz müslümanları bir hayra teşvik etmeye görün. Hemen size kafirlerin gücünü anlatan insanlar var. Siz müslümanların çalışma yapması gerektiğini anlatmaya görün hemen size devletin gücünü allandıra ballandıra anlatanlar var. Vallahi Rablerini o şekilde birbirlerini anlatsalar Allah'ı birbirlerini o şekilde tanıtsalar belki yeryüzünden hayırlı nesli olacaklar. Fakat kafirleri birbirlerinin gözünde büyütüp korkuttukları için maalesef müslümanlar da korkuyorlar. Ama Allah ne diyor bize bu durum için? Hani münafıklar? Medine'de sürekli müslümanların moralini bozuyorlardı. Allah Azze ve Celle Kuran'da bunlara mürcif diyor. Asılsız haberleri yaymak suretiyle Müslümanların moralini bozan insanlar ve maalesef bizim içimizde de mürcif olan insanlar var. Allah Azze ve Celle Peygamber'e diyor Fasbir Sabret İnne va'da Allahi hak, Muhakak ki Allah'ın vaadi haqtır. Ve la yastakif la yuqinun Sakın Yakin ehli olmayanlar seni gevşekliğe sevk etmesinler. Ben de size diyorum ki kardeşler sabredin. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Yeryüzünün doğusu ve batısı İslam'ın girmediği tek bir ev kalmayacaktır. Allah haccı kıracak, domuzu öldürecek, Hristiyan alemi de dahil bütün insanlığın İslam'ı kabul etmesini sağlayacaktır. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isteseler de Allah nurunu tamamlayacağına dair Müslümanlara söz vermiştir. Yeter ki siz Moral bozucuların moral bozucu sözlerine kulak vermeyin. Allah'ın vaadine kulak verin. Bilin ki Allah azze ve Celle şartlar yerine geldiğinde hakkın ihkakı tamam olduğunda Allah şüphesiz ki vaadini yerine getirecektir. Altıncı madde ise kardeşler hakkı tanıdığınız gibi batılı da tanıyın. Hak üzerinde sebat edebilmek sadece hakkı tanımakla mümkün değildir. Bir insan hakkı bilse dahi, şerri, cahiliyeyi bütün yönleriyle bilmediği zaman o insanın şerre ve cahiliyeye düşmesi, ayağının kayması muhtemeldir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَكَذَٰلِكَ ve li وَلِتَسْتَبِيْهَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Biz ayetleri işte böylece apaçık bir şekilde açıklarız. Belki birçoğumuzun aklına takılmıştır. Niye Kur'an-ı Kerim sürekli mubin olduğundan, apaçık olduğundan, açıklayıcı olduğundan bahsediyor? Sebebini Allah En'am suresinde anlatıyor. Biz Kur'an'a açıklıyoruz ki mücrim olan insanların, suçlu olan insanların yolu apaçık bir şekilde belli olsun diye. Kardeşler, sadece bize hakkı anlatan insanlar bize iyilik yapmıyorlar. Hakla beraber batılı anlatan ve mücrimlerin yolunu hak ehlinin yolu gibi apaçık bir şekilde bizim önümüzde resmetmeyenler yolda bizim ayağımızı kaydıracak olan insanlardır. Huzeyip ibn-liyaman'ı biliyorsunuz. Peygamberimizin seçkin sahabelerinden ve fitne zamanlarında bütün sahabenin kendisine başvurduğu Peygamberimizin sırdaşı Ömer anhın münafıkları tanımak için ölçü olarak kabul ettiği bir sahabe diyor ki İmam Müslim'e rivayet ettiği bir hadiste كَانَ النَّاسُ İnsanlar Peygamber'e sürekli hayrı sorarlardı. Allah'a en sevimli amel hangisidir? Ey Allah'ın Resulü ne yaparsak Allah'a daha fazla yakın oluruz? Ben ise Peygamber'e şerri sorardım. Bir gün olur ya başıma gelir onu tanıyayım diye bundan korktuğumdan ötürü Peygamber aleyhissalatü vesselama şerri sorardım diye. Şair diyor ki kardeşler Ariftu şerre la li şerri velakin mitavakkihi men nem ya'rifı şerre minel hayri yak'a fihi Ben şerri, şerri tanımak için değil ondan korumak için öğrendim. Kim hayırla şerri birbirinden ayınacak kadar şerri bilmezse mutlaka şerrin içerisine düşer. Ve Peygamberimizin fakih sahabelerinden Ömer radıyallahu anh bizi uyarıyor. Diyor ki biz cahiliyedeydik Allah Azze ve Celle bize İslam getirdi. Korkarım ki bizden sonra cahiliyeyi bilmeyen bir topluluk gelsin ve İslam'ın bağları halka halka kopsun gitsin. Cahiliyeyi bilmedikleri için cahiliye İslam'a girdiğinde bunu fark etmesinler ayakları kaysın gitsin. Onun için kardeşler hayır öğrendiğimiz gibi temhidi öğrendiğimiz gibi bunun zıddı olan kavramları ve bu nehrini de iyi öğrenmemiz lazım. Son bir madde olarak ee, tevhidi gündeminizden çıkarmayın. Yedinci madde tevhidi hiçbir zaman ana gündeminiz olmaktan uzak tutmayın. Bunu niye sona erteledim? Önemsiz olduğundan ötürü değil. Belki en başta bunu anlatmam gerekirdi. Fakat sözlerimi bununla bağlayacağım için kardeşler bunu son madde olaraktan bıraktım. İnşallah bununla da konuşmamı tamamlayacağım. Kardeşler tevhid bir insanın Allah'ın dininde sabit kalabilmesindeki en temel etkenlerden bir tanesidir. Allah azze ve celle İbrahim Suresi'nde tevhidi ve şirki anlatıyor önce. Allah bir misal verdiği güzel bir ağacın misali, sonra kötü bir ağacın misali. Önce tevhide örnek veriyor, sonra şirke örnek veriyor. Önce la ilahe illallah, sonra şirk. Sonra diyor ki Rabbimiz "Yuthabbitullahullezina amenu bil kavl'is sabit fi'l hayatid dunya ve fi'l ahireh." Allah mümin olan insanların dünyada da ahirette de ayaklarını o sabit söz ile sabit kılacaktır. Sabit söz nedir abiler? Sabit söz la ilahe illallah'tır. Sabit söz la ilahe illallah'tır. Tevhidinize sahip çıkın. Hiçbir meselenin tevhidin önüne geçmesine müsaade etmeyin. Tevhid öyle bir şeydir ki abiler Allah bu mesele için gökten kitap indirmiş, peygamberler göndermiş, kılıçlar çekilmiş, kardeş olan insanlar birbirlerini öldürmüşlerdir. Tevhid öyle bir şeydir ki kardeşler, peygamberimizin ağzından çıkan ilk kelime de tevhiddir. Ayşe annemizin kucağında can verirken ağzından çıkan son kelime de tevhiddir. Tevhid öyle bir şeydir ki peygamberimiz vefat ederken ümmetine Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler diyerek onlara tevhidi öğretmiş, şirkin yollarından onları sakındırmıştır. Kardeşler, bazen Müslümanlar uzun yıllar tevhidi anlattıkları için insanlara tevhide davet ettikleri için tevhidten sıkılabiliyorlar. Biraz da başka şeyler anlatalım. Biraz da insanlara başka şeylere davet edelim diyebiliyorlar. İnsanların tevhide icabet etmediğini görünce insanlar bu anlattığımızı dinlemiyorlar. Biz de bazılarının yaptığı gibi başka şeyler anlatalım. Namazı anlatalım, zekatı anlatalım, güzel ahlakı anlatalım. Bu şekilde insanları kazanalım. Ondan sonra insanlara tevhid'i anlatalım diyorlar. Tevhidi gündemlerinden çıkarıyorlar ve belli bir zaman sonra sabit olan kelimenin koruyuculuğundan kendilerini uzaklaştırmış oluyorlar. Bakıyoruz ki gündeminden tevhid çıkmış olan insanlar zamanla de oluyorlar. Madem ki Allah bu kadar çoğunluk insanın arasında bizi tevhide hidayet etmiş, öyleyse dört elimizle tevhide yapışalım. Bulunduğumuz her ortamın temel konusu tevhid olsun. İnsanları tevhide davet edelim. Bu kelime için, bu kelimenin gerekleri için, gerekirse kardeşler malımızı, canımızı, evladımızı her şeyimizi feda edelim ama bu kelimeyi feda etmeyelim sakın ha, sakın batılı yayanların çokluğu bizi tevhid davetinden uzaklaştırmasın sakın müşriklerin süslü bir din talebi bizi ulaştırıp uzaklaştırmasın sakın ha kardeşler Allah'ın dini hayatlarında en son sırada gelen üç beş tane müşriği razı edeceğiz diye tevhidi gündemimizden çıkarmayalım ticareti eşi, çocuğunun eğitimi, çocuklarının evliliği, akrabalarla ilişkisi insanlarla kurmuş olduğu sosyal ilişki kendisi için çok çok çok önemli olan fakat sıra Allah'ın dinine geldiğinde olsa da olur olmasa da olur cinsinden insanların hatırını koruyacağız diye alemlerin Rabbi olan Allah'ın hatırını zedelemeyelim. vallahi bu müşrikler bu müşrikler Allah'ın dinini ve tevhidi ötelememizi hak eden insanlar değillerdir. Onlar nasıl ki Allah'ın dinini kendi hayatlarından ötelediler, Allah'ı hakkıyla tazim etmediler, 3-5 milyar yatırım yapacak paralarına verdikleri değeri alemlerin Rabbi olan Allah'a vermediler biz de onlara bir değer vermeyelim. Sırf onları razı edeceğiz diye Rabbimizin hududu olan tevhid ve şirkin ahkamının beyanından geri kalmayalım. Çünkü korkulur ki biz hayatımızda tevhidi bunu hak etmeyen insanlar için ertelersek Allah'ın katında değerimizi kaybederim ve Allah Azze ve Celle ben bu kulumdan korumamı kaldırıyorum artık el-hafız ismin bunun üzerinde tecelli etmiyor bunu kendi nefsiyle baş başa bırakıyorum ne hali varsa görsün desin Allah muhafaza Allah'dan temennim bizleri hidayet ettiği gibi hidayet üzere ayaklarımızı sabit kılmasıdır Allah'dan el-hafız ismiyle temennim bizleri hidayet ettiği gibi ayaklarımızı hidayet üzerinden sabit kılmasıdır. Bizleri dünyanın debdebesinden, müşriklerin şüphelerinden, dünyanın çekiciliğinden muhafaza etmesidir. Bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde de Peygamberimizin ham sancağı altında İslam ümmeti olarak bizleri bir araya toplamasıdır. Ve bizi bugün sizden razı oldum, artık ebediyye size kızmayacağım dediği bahtiyar olan kullarından eylemesidir. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Allah Azze ve celle evvela beni bu konuşmadan faydalandırsan bundan ders alan kullarından eylesin sonra da sizleri. bu Allahumma amin ve akhiru du'avana elhamdülillahi rabbil alamin